Evet, ilginç soru olmadığı zaman biliyorsunuz bazen Patreon sorusu okumuyorum. Bu sefer birden fazla var. Yani en aşağı iki tane ilginç soru gördüm. Birincisini okuyalım. Adını vermeyen seyirci isimli yaşayıcımız soruyor. Merhaba Efe, ben hukuk ve adalet sisteminin bir parçası olan avukatlar hakkında fikirlerini merak ediyorum. Kanunlar yazılı bir biçimde açık olduğu halde bu kanunlara göre karar verecek olan hakimin bir avukata ihtiyacı var mı? Mesela daha pahalı bir avukata ya da avukat ordusuna sahip biri bir suç işlemişse neden bu kişi daha az ceza alır veya hiç ceza almaz? Eğer hukuki işlerin takibinde kolaylık sağlanması içinse kanunlar karşısında eşit olduğu söylenen her vatandaş için aynı hukuki işler ve süreçler avukat yerine devletin personeliyle gerçekleştirilmez mi? Kısaca ben avukatlık sisteminin parası olan insanlar için ortaya çıkarılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Para sahibi zenginler... O kadar param var neden kanunları da satın alamayayım demesi sonucu bulunan bir formül. Sormuş olduğum konu ile ilgili bir de film var adı şeytan avukatı film ilginç çekebilir diye belirtmek istedim. Filmi biliyorum seyretmiştim çıktığında. Birçok sektör var arkadaşlar. Avukatlık bunlardan bir tanesi mi? Kesin olarak bilemiyorum. Kararı birlikte verelim. Bu sektörler ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkıyor. Ve ihtiyaçtan dolayı çıktığı için çok güzel para topluyorlar. Ve bu çok güzel parayı topladıktan sonra aynı parayı toplamaya devam edebilmek için kendi çözebilecekleri sorun yaratıyorlar. Mesela hangi sektörler için söylenir? Tabii ki ilaç sektörü için bu söylenir. %100 kanıt var mı? Tabii ki yok. Ama ben buna kesinlikle inanıyorum. Yani ilaçlar insanları evet iyileştirmek için ortaya çıkıyor ama bir noktadan sonra o parayı döndürebilmek için bazı şirketler ya hastalık uyduruyor... Ya hasta olmayan insanlara sen hastasın diyor. Ve bu şekilde bazı tür ilaçlara bağımlı yapıyor. Buna kesinlikle inanıyorum ben. Tabii ki her ilaç için geçerli değil. Bazıları için geçerli. Ordu aynı şekilde ülkeleri korumak için çıkar. Ancak bir noktan sonra o kadar güzel bir para sektörü haline gelir ki Amerika'da olduğu gibi savaş yaratırsın. Çünkü savaş rantçıları türer ortaya. Savaş rantçılarını zengin etmek için savaş çıkartırsın. Şurada Orta Doğu'da bir ülke var. Bunlar dünyanın öbür ucunda olmalarına rağmen bizi tehdit ediyorlar. O yüzden ülkemizi korumak için orayı işgal etmeliyiz. Amerika'nın en büyük silah şirketlerinden Lockheed Martin'in yıllık gelirine bakın zaten. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Yani ortada kanıt var mı? Olmasına bence gerek de yok. Neden? Bu kadar üzerine para dönen sektörlerin kendi kendilerini döndürebilmek için, işsiz kalmamak için kendi dermanlarına dert yaratmaları Gayet normal bir şey. Aşırı dürüst olup tamam artık bu kadar para kazandık yeter demeleri daha inanılmaz bir şey bence. Antivirüsler için biliyorsunuz aynısı söyleniyordu. Bir noktadan sonra virüsleri de piyasaya kendileri sürüyor diye ne kadar doğru bilemem. Bazı şirketlerin bunu yaptığı ortaya çıkmıştı sanırım. Ve daha önce de söylediğim sözde yardım kuruluşları. Dikkat edecek olursanız yoksulluğu bitirmek için değil veya sokak hayvanları kalmasın diye değil. Sürekli muhtaç insanlar olsun biz de sürekli onlara yardım edelim. Böylece sürekli bağış toplayalım kafasındadırlar. Afrika'ya giden misyonerler der ki biz İsa'yı oraya götürüyoruz. Karşılığında da bunlara yardım ediyoruz. Ancak doğum kontrolüyle ilgili bilgi vermek yerine doğum kontrolünün günah olduğunu söylerler. Neden? Daha çok insan çıksın, daha çok düşkün insan olsun, daha çok bunlara muhtaç olsunlar diye. Avukatlık Türkiye'de ne kadar kapitalist bilmiyorum. Avukat arkadaşlar varsa söyleyebilir ama... Amerika'da bunu çok net bir şekilde görebiliyordum. Tamam şunu diyebilirsiniz. İlk etapta bazı avukatlar var ki bunlar kendilerini çok geliştirmişler, çok masraf etmişler, çok para harcamışlar vesaire. Çok emek vermişler ve çok kaliteli olmuşlar. Yasayı çok iyi biliyorlar, yalayıp yutmuşlar. Biraz parası olan insan bu avukatlarla çalışıp daha iyi sonuç elde edebilir. Bunu diyebilirsiniz ama bu uçurum artık o kadar büyüdü ki. Bir YouTuber takip ediyordum. Adama tazminat davası açacağım diyor. Onunla ilgili Kickstarter başlatmış. 100 bin dolara ihtiyacım var diyor. 100 bin dolar. Birine tazminat davası açmak için. Şeyi hatırlıyorsunuzdur. Gangöl filminde. Adam suçsuz. Suçsuz olduğunu kanıtlamak için avukata ihtiyacı var. Avukat diyor ki önden 100 bin dolar ver. Gerisini sonra konuşuruz. Şey de öyleydi galiba. O tazminat açacaklar öyleydi. Önden bir 100 bin dolar vermemiz lazım diyor. Lan 100 bin doları topladıktan sonra niye daha tazminat açıyorsun ki? Çok büyük ihtimalle milyon falan alacaklar. <gülüyor> Vay anasını. Şimdi bu bu ne? Bu kadar uçurum olmamalı her şeyden önce. Yani bu konuda en azından hemfikir değil miyiz arkadaşlar? Bu kadar uçurum olmamalı. Eğer bu kadar uçurum varsa, yani adam suçsuz, suçsuzluğunu kanıtlamak için avukata ihtiyacı var. Gelecek avukat 100 bin dolar istiyor. Tabii ki her şey diyebilirsiniz. Avukat haksız değil diyebilirsiniz. Okula, üniversiteye çok fazla para vermiş, o noktaya gelememek için çok para harcamış diyebilirsiniz. O üniversiteler neden pahalı? O üniversiteler çok pahalı çünkü şu şu sebeplerden dolayı diyebilirsiniz. O haksız veya bu haksız, o suçlu veya bu suçlu demiyorum. Ama sizce de bu yanlış bir durum değil mi? Önemli olan o. Bence çok yanlış bir durum. Çünkü arkadaşın dediği doğru. Kanunlar belli zaten. Ucuz avukatla pahalı avukat senin kurtul kurtulmamanı belirliyor mu? Evet çoğu zaman belirleyebiliyor. Ama bunda bir hata yok mu? O zaman bu sorunu çözmek için bir şeyler yapmak lazım. Ha şu da var. Tokatçı avukatlar da var. Onu da biliyoruz. O senin durumun çok kötü. Ölürsün, geberirsin, hapse girersin. Şu olur, bu olur diye korkutup müşterisini yolan avukatlar da var. Onu biliyoruz. Onlardan bahsetmiyorum zaten. Çünkü her sektörün zaten dolandırıcısı var. Doktorlarda da var. Birçok sektörde var yani dolandırıcı. Bu yanlışın, bu adaletsizliğin düzelmesi için ne yapmak lazım? Bir şeyler yapmak lazım. Çat diye kanun çıkartıp Avukatların alabileceği en fazla ücret şu olabilir, şunun üzerine çıkamaz da diyebilirsin. Kestirip atmaya da çalışabilirsin. Biraz reis yöntemi olur. Ancak burada işe yarayacağını ya da kalıcı bir çözüm olacağını sanmıyorum. Onun yerine kaliteli avukat sayısını arttırmak lazım. Bana soracak olursanız kaliteli avukat sayısı artarsa o zaman haliyle bazı avukatlar bu kadar yüksek para alamaz. Başka bir adaletsizlik sağlık sektöründe de var. Hani ya sigorta... Yaptırdığınız zaman ücretsiz tedavi olabiliyorsunuz. Olabiliyor musun peki? Lan nasılsa sigortam var, şu hastalığım var gideyim tedavi olayım dediğin zaman ne oluyor? Sıkış tepiş bir yere giriyorsun değil mi? Ağlayan bebekler vesaire sana sıra gelsin diye bekliyorsun. Sana sıra gelse bile doktor çok az seninle ilgilenme şansı buluyor. Hatta bazı yerlerde azarlıyorlar falan. Bedava gidiyorsun ya sanki o sigorta parasını vermemişsin gibi. Bir de azarlıyorlar üstte. Artı neden bilmiyorum en kalitesi doktorlar orada oluyor. Artı bir de üstüne sıra beklerken propaganda dinlemen gerekiyor. Mutlaka o emeklileri oraya ajan diye mi sokuyorlar bilmiyorum. Her oturduğunda ya arkadaşım yol yaptı görmüyor musunuz diyen bir emekli dayı maalesef oluyor. Diyorum ya adamların sandıkta başarılı olmasının sebebi bu. Oy avcılığını nasıl yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Şimdi emekli dayı işi gücü yok gezer değil mi? İkincisi krizden çok aşırı etkilenmez. Çünkü harcaması yok zaten. Minimal yaşar. Üçüncüsü bir de seçimden önce cebine şöyle bir bin lira. Seçim rüş... E, bayram ikramiyesi konduğu zaman. O zaman artık görsem o da iyi. Her gittiği yerde görmüyor musunuz nasıl ilerledik? O sanıyor ki herkese böyle bedavadan para dağıtılıyor. Sağlık sistemi sizce iyi mi kötü mü? Bence sistem olarak o kadar kötü değil ama yetersiz. Yani... Daha fazla sağlık merkezi açılacak. Daha fazla doktor yetiştirilecek. O doktorlara da tabii maaş vermek için para bulunacak. Bunların hepsi para. Ama para başka yerlere gidince, başka daha önemli yerlere gidince, diyanete olsun, saraya olsun, özel masrafları olsun, buraya para kalmıyor. Biliyorum bazen mala anlatır gibi basitleştirerek ve yavaş yavaş anlatıyorum. Ama yine de buna rağmen söylediğimi kulayla değil başka yerle dinleyen arkadaşlar, biz o kadar... Çalışıyoruz avukat oluyoruz para kazanmayalım mı? Faşiste faydalı avukatlar para kazanmasın dedi şeklinde yorumlayacak. Peki abi hadi güle güle.